Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün günlerden 1 Ağustos Cuma. Her gün aynı saatte sizlerle buluştuğumuz bu kadim şehir Diyarbakır'dan canlı olarak yayınladığımız programımız Türkü Diyarına, sanatçımız Gülay Özer'den dinlediğiniz Cebinde Çakısı Var adlı sevilen bir Samsun türküsü ile başladık. Pro programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ayşe Değertekin hazırladı. Tökülü de yarını ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Ufuktan Akgüneş. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.